selamun aleyküm sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi dua ayetleri var, şifa ayetleri dediğimiz bunları hem okuyalım, hem anlamaya çalışalım hem de dua yerine okumuş oluruz Kur'an-ı Kerim'den, hani sünnetten dualar Kur'an-ı Kerim'den dualar evet çoğu zaman hastalara yazılıp suyu içirilen veyahut üzerine okunan bu ayetlerden bahsediyoruz birinci okuyacağımız ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allah tinuhum يعذبهم الله بايديكم يخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم ويشفي Evet. Bu ayet kelime eee bunun evet maali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın, şifa olsun. Şimdi e, Allah'ın tevafukuna bakın, tam da Suriye'deki e, Türk ordusunun yardım için gidişine denk gelen tevafuk bir durum. Şu anda e, bu ayet kelimenin emriyle süreye girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani ikiye bire top atıyorlar, rahatsız ediyorlar. İşte oradaki gözünün önünde milyonlarca efendim insanlar yurtlarından, vatanlarından ediniyor. Biz de baka kalıyoruz. Ne diyor Cenab-ı Hak? Onlarla diyor savaşın Onları rezil edin kendim, Yani Allah bize bunu görev veriyor. Bu müminlerin kalbini şifa olsun mücadele. Şimdi buradan hareketle tabii ki neresi bunun şifadır? Diğer hastalıkları hastalık ile mücadele etme e, ayrıca bir sebeptir Hastalığın şifa olması, gitmesi sehat bulması için. Demek ki öncelikle sebeplere dayalı bir şifa duası yapılmasını öğreniyoruz bu ayet-i Önce sebepleri tevessül edeceğiz, kullanacağız sonuna kadar ve bunu bunun bu davranışın kendisi şifa olduğunu söylüyor. E, efendim miskin miskin oturup sonra elini Allah'a kaldırmak, yalvarmak yanlış oluyor. Sebeplere tevessül ederek Allah'a mücadele efendim gereken vazifelerimizi hem insani vazifelerimizi hem diğer vazifelerimizi yerine getirmek suretiyle mücadeleyi e, şifaya sebep olarak e, gösteriyor. Doktorlar mücadele veriyor, sonunda hastayı kurtarıyor. İnsanlar mücadele veriyor, hayatta kalmak için. Hastalığa, nice böyle kanser veya buna benzer hastalıklarla mücadele edenler, bunların mücadele azmi hastalıktan kurtulmaya sebeptir. O Bu azip şifanın kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de yine bazı ayet kelimeler var, ee, göreceksiniz. Deri hastalıkları üzerine yazılır, dualar var. Onun manası da böyle. Ee, em ebramu emran fennemâ Mubrimun diye ayet kelime var. Siz bildiğinizi yapın, biz de bildiğimizi yapacağız demek. Dolayısıyla yani şifa ayetleri derken muhakkak manasına bakıldığı zaman gerçekten bizim azmimizi e, bileyen, dayanma gücümüzü güçlendiren manaları taşıyor bu ayet kelimeler. E, bu bakımdan da dikkatimi çekti sevgili kardeşim. İkinci ayet kelimesine bakalım. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyennas kad ca'etkum mev'izetun min rabbikum ve şifa'un lima fi's sudur. Ve şifa alma, fiy sütür ve huzur ve rahmetül Mu'minin. Evet, burada etkileme malinde de, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Kur'an'ın kendisi. Demek ki Kur'an'ın kendisi başlı başına bir şifadır. Bu açıdan e, Kur'an'a şifa gözüyle bakmayı, şifa umuduyla tevessül etmeyi, Kur'an okurken, Allah'ım bu okuyorum, e, bu Kur'an'ı ee, müminlerin ve benim çocuklarımın hastalığına şifa olsun diye okursanız Allah'ın izniyle bu şekilde bir değerlendirme bir inanç e, ne diyor hem rahmettir müminlere hem hidayettir hem de kalpte olan hastalıklara kalbi hastalıklara şifadır. Buradaki kalp eğer zahiri kalp ise kan merkezi halindeki bir kalp ise zaten ona da şifa. Çünkü sükunet ve huzurlu bir kalpte hastalıklar kolay kolay barınmaz. Kan dolaşım merkezi itibarıyla e, onun temizlenmesi birçok hastalıkların efendim, gitmesi sebeptir. İkincisi ruhsal bakımdan manevi bir kalp ise o zaman da ruhsal bakımdan dayanma gücü verir, azim verir. Ve sükunetli bir vücutta hastalık kolay kolay barınmaz. Şimdiki okuyacağımız ayet kelimede Bismillahirrahmanirrahim. Summe kul min kulli samarat fesluki su böyle Rabbike zulula yaḫrucu min butunha şerabun muhtelifun elvanehu fihi şifaa lin-nas inne fi zalika le'ayeten liqawmin yetefekkerun. Evet. Bu ayet kelimede Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinde ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarındaki renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Evet, bu ayet kelime kerimede de, e, arılara Allah'ın vahyediği işi ve onu anlatırken e, arının ürünü halindeki bal nimetin şifa olduğunu bize anlatmış oluyor. Dolayısıyla bir taraftan biraz bizi tefekküre davet eden, biraz da e, tekvini şifa ayetlerini bize anlatmış oluyor. Tekvini şifa ayetleri arasında süt, bal, yoğurt, temiz su. Allah'ın izniyle Türkiye'deki bulunan bütün sular dünyanın en temiz sularındandır. Çünkü dört mevsimi olan toprağa dört mevsimi yaşamış ve toprak suyu filtre yaparken en güzel Kıvamda filtre yapmakta hem mineralleri bakımından hem de kalit suyum diğer kalitesi bakımından vücuda en sıhhatli su Türkiye'nin suyudur. <gülüyor> Cenab-ı Hak e, tekvini ayetlerinde de nimetler dolayısıyla bize şifa veriyor. Biz onu doğru ve dürüst bir şekilde beslenme dikkat edersek e, vücudun ihtiyaç duyduğu kaliteli suyu verirsek işte şifa, tekvini şifadır. Cenab-ı Hak bu ayette bize bunu söylüyor. Biz de bunu sadece okuyarak değil, hem uygulayarak hem de okuyarak, efendim okuyarak azmimizi biler, inancımızı güçlendirir. Çünkü güçlü bir inancın bulunduğu e, bedende sıhhat imkanı daha fazladır sevgili kardeşim. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerimeye bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin rahmetun lil muminin ve la yeziduz zalimine illa khasara. Evet bu ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede biz Kurandan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir, zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Demek Kuranda öyle ayetler vardır ki, e, başka yerde veladat aati inaki sebal mesani diye beyan eder. Yani yedi sırlı e, bir Kur'an, yedi farklı boyutta sırları olan Kur'anın ayetleri vardır diyor. Sebbe-i Mesani yedi sırlı ayet. Bu sırlı ayetler hangisidir? Elbette her alim bununla ilgili farklı şeyler söyler ama alimlerin çoğunu bunun yedi ayet olan Fatiha olduğunu Fatiha. Birçok alimler de az önceki okuduğum bu şifa ayetlerini olduğunu söylerler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de çok mübarek 7 ayet var ifadesi de ayrıca bir ayettir. Şimdi o mübarek ayetlerden şifa amacıyla okunan, okunduğu bilinen alimler tarafından az önce birinde okumuş olduk. bu da nedir? Benunezzilul Kur'an, benunezzilu minel Kur'an ma'heşifun ve rahmetun li'l <Sessizlik> mukminin ve la yziduz zalimine illa hasara. Bir diğer ayet kelime veza, meriz, tufh ve yeşfi sen hasta oldun ya da ben hasta olduğumda bana şifa veren Allah'ım. Elbette doktorlar ayet kelime de zaten doktora gidin diyor. Çünkü ayet kelime az önce okuduk. Önceki yeni gelen arkadaşlar Tabi dinlemediniz. Ee, ne diyor? Bir yerde huzursuzluk varsa onunla savaş edin diyor. Savaşidin ki gönüllere şifa olsun. Böyle diyen bir dine bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani nedir? Allah tevessülü ve sebebi kullanmamızı emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne varsa sebep adına onları hepsini bize vazife olarak veriyor ve bu şuurda bir Müslüman olmamızı istiyor. Bunun bu fiili dua diyoruz biz buna. Ne diyoruz? Fiili dua. Yani sebeplere tevessül ederek edişin kendisi dahi duadır. Yeter ki Allah'ı unutma, yeter ki Allah'a yönelmeyi efendim, bu davranışınla göster. Maalesef çok Allah'a inanmadığını söyleyen insanlar bile yaptıklarında, bütün sebeplere başvurduklarında dahi Allah'ı ispat ederler ama bunun farkında değiller. Evet, bundan sonraki okuyacağımız ayet-i kerime: "Ve lev cealnahu Kur'anen Acemiyen lekalû levlâ fussilet ayâtühü." Acemiyün ve arabi. "Kul hüve lillezîne âmenû huden ve şifâ."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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, bu defa diyeceklerdi ki ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi Kur'an'ın bize anlaşılması için? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki eğer, aynı Türklere dedikleri gibi, yani hem dininiz var hem anlamıyorsunuz, hem Arapça siz anlamıyorsunuz, hem de kitap falan anlamanız gerekmez miydi? Arapça olmasaydı da, Türkçe olsaydı, İngilizce olsaydı, başka de, o zaman o zaman da Araplara böyle diyeceklerdi. Yani şeytan herkese bir ayrı tuzak hazırlamıştır. De ki onlara o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz, bir rehberdir. Ve aynı zamanda da şifadır. İnanmayanlara gelince onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağırıyorlar gibi gelir sesi Kur'an'ın. Kur'an'da ne söylediğini anlamazlar. Çünkü kulaklarındaki vakır, ön yargı, onların dinlememeye götürür, anlamamaya götürür. Eğer bir insan Kur'an'a karşı ön yargı çoğaltmışsa o Kur'an'da olan gerçeklere karşı bu ön yargıyla yaklaştığı için onun kulağına gelen hakikat sesleri dahi efendim onu uyaramaz. Çünkü bu ön yargıdan oluşan büyük bir beladır ki insan bundan kurtulmadıkça Kur'an'ın ne dediğini anlayamaz. Evet, sevgili kardeşlerim. Dua ayetlerini e, yine e, Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde görüyoruz. Efendim, Tevbe suresinde birçok yerlerde var. Ama Tevbeyle ile ilgili Bakara suresinde Amener Rasulü başlı başına bir dua ayetidir. Bunun Amener Resulü'nün son kısımda ne diyor? La nüferriku beyni ahadim mir rusulin ve kalu semiyana ve atana gufranike rabbena veyle Evet. Tabi bu tek başına okunması imkanı yok. O zaman Amener Rasulü. Bir ayette zaten. Başından sonuna kadar okumak başı başına duadır. Orada ne diyor? İşitiriz, itaat ederiz Rabbim. Biz, e, bizi bağışla. Sen bizim Rabbimizsin. Ve dönüşümüz sanadır. Diye bir dua örneği. Bur burada tevbe etmek nasıl olur? Bir insan nasıl tevbe eder? Allah'a nasıl yönelir? Bu sözleri söyleyerek diye gösteriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 285'te geçen bu dua örneği Kur'an-ı Kerim'de geçen tevbeyle ilgili duadır. Dolayısıyla tevbe etmek istiyorum dediğin zaman Amel Resulü okumanız yeterlidir. Aynı zamanda Allah'tan yardım isterken herhangi bir dilekte bulunurken en büyük dua ee, Fatiha suresini okumaktır. Fatiha'da e, en güzel dua örnekleri verilmiştir. Hamd, Allah'tan yardım dilemek için, evlat edinmek için dua örnekleri var. Hz. İbrahim'den verilen örneklerde Alimran e, al de 127'de var. Evet bu örneklere bakalım. Rabbena ve muslimeyn leke ile zurriyetina ummeten muslimete leke ver inna man hasikana ve cum alayna Ve iz yarfa İbrahim ölen kavayda min al-Bait me İsmail Rabbına takbül minna. İnneka altasemeyol alim. Evet bu ayet kelimesi yine e, Bakara suru 127. E, şey alim ben pardon 127'de. Bunlar e, Kur'an'da geçen diğer dua etleridir. Öbelerine şifa etler dedik. Bu bunlar dua etme örneklerini göstereyim. E, zaten duanın kendisi ayrıca bir şifa kaynağıdır. Ama yeter ki doğru dua etmesini şekillerini öğrenmek lazım. O son okuduğumuz ayetin manası maalesef şöyle. Bir zamanlar İbrahim İsmail'le beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor Şöyle diyorlardı Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur Şüphesiz sen işitensin Sen bilensin Evet Önceki okuduğum ayet kelimenin kerimenin Maalede şöyle Ey Rabbimiz bizi sana Boyun eğenlerden kıl Neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar Bize ibadet usullerimizi göster Tevbemizi kabul et Zira tevbeleri Çokça kabul eden Çok merhametli olan Ancak sensin Amenna. Evet bu da çok hoşuma gitti Yani tevbeyle ilgili Tevbe etmek için Hangi ayeti okumamız Tevbe ayeti hangi ayettir Diye düşünecek olduğumuzda Bu ayet-i Hem dua örneği hem tevbe için ee, Efendim Okunması gereken Doğru olan ayetler Efendim İkinci sure yani al İmran 129'da geçen yine diğer başka bir dua örneği. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ve baz fihim rasulem minhüm yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim ''İnneken tel azizül hakim'' Evet bu örnekte de Kur'an'da dua örneği dua ederken bunları yapabilirsiniz diyor. ''Ey Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmet öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder.'' Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Tabii ki bu e, diğer ümmetlerin duasıdır, ama bu dua örnek gösterirken sizde Peygamber elbette gelmeyeceğine göre e, onun yolunda olan e, bilge insan, arif insan, alim insan, zahit ve takvası olan insanlar anlamında e, böyle dua edilebilir. Mesela evlat istemekle ilgili ayetlerden birisi de Rabbih hebli min's-salihin. zikran İslam duası bu. Efendim e, e, ne diyor? Oradan kurtulan İbrahim Aleyhisselam. Ben Rabbime gidiyorum ve bana doğru yolu gösterir. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. Ondan sonra İsmail Aleyhisselam geldi. Evet aynı dual, benzeri yine bir şeyden var. Şimdi biraz sonra gelecek. Evet ikinci ondan sonraki okuduğumuz zikirler Aleyhisselam. Şimdi ne diyor orada? Bismillahirrahmanirrahim. Ve Zekeriya ya da rabbehu Rabbi la Ve ente hayrul varisîn Evet. Zekeriya Aleyhisselam da O anda Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. ''Rabbim beni yalnız bırakma, sen varislerin en hayırlısın, her şey sonunda senindir.'' Bu da bir dolaylı evlat istemedir. Yani kendisinden sonra varis olacak, hem dine hem de dünya işinde kendisine yardımcı olacak bir evlat istemek için dolaylı bir ifadeyle burada Zekeri Aleyhisselam evlat istiyor. Sonra bunun duasının kabul olduğuna dair ayet-i kerime var. Kendisine ya, ya, ya aleyhisselam, <gülüyor> evlat olarak ve peygamber olarak verildiğini bahseden ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe estecebna lehu ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevceh. İnnehum kanu sarı'un fi'l hayratin yedununa raban ve rehaba ve kanu lena haşi'in. Evet. Bu ayet-i kerimede yine ne buyuruyor? Biz onun da duasını kabul ettik Yahya, için. Yahya şey, aleyhisselam için. Ona Yahya'yı, şey zikre etsem, ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kıldık. Onları bütün bu peygamberler hayır işlerinde koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindedirler. Evet. Demek ki burada dua ederken, duanın ayetleri de mühim ama en mühim derin saygı. E, duaya vukufiyet. E, Allah'a tam bir e, ilgi duymak. Ondan tam bir isteğiyle derin bir saygıyla o Kur'an'ı okumak, duanın kabulüne sebep şartlardandır. Demek ki e, Zekeriya Aleyhisselam dua ederken çok samimiymiş ve Allah'a karşı derin saygısı varmış. E, gerek duasında çok samimi, gerekse Allah'a bütün inancında yüksek derecede saygısı sevgisi ve takvası olan bir insan e, tabii ki Allah da onun duasını değer veriyor ve kabul ediyor. <gülüyor> Yine Zekeri İslam'ın dualarında Hünalike dea Zekeri ya Rabbe Kale Rabbi eblim leduke zürriyeten tayyebe inneke semii uddua Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla ver. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi diyor. Evet. Üçüncü süre 38. ayet-i Demek ki insanlar e, Kur'an-ı Kerim'de Var olan bu dua örnekleri, evlat istemek, tevbe etmek, e, sıhhat istemekle ilgili bu dua örneklerini e, vermiş olduk. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den de böyle bu örnekleri duamıza tevessül olsun diye, aracı olsun diye Kur'an'ın kelimin ayetlerini, Allah'ımızın ayetlerini, esmasını okuyabiliriz. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Fena Menâiket ve kâim yüceli fil Mihrab. Ana Allahı ibâsir k biyahya mücddi bi kelmeti min ve seyda ve ve hasurâ ve nabi min Evet bu ayet kelimesi <gülüyor> Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida etti seslendiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici doğrulayıcı efendi iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahyayı müjdele, müjdeledi. Evet. Demek ki bu üçüncü sure 39. ayet kelimesi. Cenab-ı Hak ee, bu haberi verir ki bu müjdeyi okumak da insanın duasının kabulüne sebeptir. Çünkü yüksek motivasyon ve inancında, dua inancında yüksek motivasyona çok büyük ihtiyaç var kabul olması için. Yoksa yarım ağızla efendim kendi duasına kendisinin inanmadığı insanın duasını Allah niye kabul etsin? Samimiyetsiz söze kim değer veriyor ki Allah neden değer versin? Evet 19cu sure 4. dördüncü ayette de yine tekrar bu hala Rabbinin inni be lazım minme tanesun şey ben velemek ku bir <gülüyor> dünya Rabbim şaka Rabbim dedim benden vücudumdan kemiklerim zayıfladı. Yaşlandım, saçım başım ağırdı ve ben Rabbim sana ettiğim dua sayesinde hiç beni betbah kılmadın. Hep ne istediğimse yardımcı oldun. Bu dileğimi de yerine getir şeklinde bu evlat isterken kendi halini de Allah'a arz etmiş oluyor. Ee, sonra da önceki ayet-i haber geliyor duası Zekir-i kabul olduğuna dair yine diğer başka örnekler de var tabi Kur'an-ı Kerim'de e, evlat istemekle ilgili birçok ayet-i kerimeler var sonra hanım güzel mübarek bereketli bir hanım istemek durumunda olan kardeşlerimiz de bu ayet-i kerimeyi okuyabilir Evet, ayet i kerimede. kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, Rabbena hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil imama Evet